Çocuk Hakları Sözleşmesi Bu sözleşme, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 9 Aralık 1994'te de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Maddelerden bazıları Bütün çocuklar için geçerlidir. Kız, erkek, renk, doğduğu yer, konuştuğu dil, büyüklerin inançları ve konuştuğu dillerin farklılığı nedeniyle ayrım yapılamaz. Yaşamak çocuğun en temel hakkıdır. Her çocuğa doğumunda isim verilir. Devlet bu ismi kaydeder, kimlik verir. Çocuk o devletin vatandaşı olur. Konan isim, kazanılan vatandaşlık hakkı ve aile bağları korunur. Bunları değiştirmek için baskı uygulanmaz. Bunlar çocuktan alınırsa tüm dünya devletleri karşı çıkar. Çocuğu ilgilendiren konularda çocuğun da görüşü alınır. Büyükler çocuğu dinler, düşüncesini öğrenmeye özen gösterir. Çocukların düşüncelerini geliştirmeleri ve istedikleri dini seçmeleri hakkına saygı gösterilir. Hiçbir çocuk, insanlık dışı yöntemlerle cezalandırılamaz. Çocuklar suç işlemişse, uygulanacak cezalar yaşına uygun, gelişmelerini engellemeyecek eğitsel olmalıdır.